Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da hemzeminde Rauf Kösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yapım masamızda ise Selahattin Çolak bizlerle beraber bu hafta hemzeminde kıtalar arası bir yolculuk yapacağız... ...ve dünyanın dört farklı bölgesinden farklı sosyal fayda kampanyaları üzerine konuşacağız. Evet, bu kıtalar arası meselesi önemli. Çünkü bu kez seçtiğimiz sosyal fayda kampanyalarının işte çok iyi örnekler veya iyi örnekler diye adlandırılamayacak... ...kararsızlık üretecek şeylerden seçtik özellikle. O da dünyanın dört bir yanına yayılanların içinden seçmemizde işin bu tarafını güçlendirdi bu kararsızlık tarafını. İlki Brezilya'dan bir kampanya. Sao Paulo Hastanesi'nin organ bağışı kampanyası. Bolero yapmış Brezilyalı bir reklam ajansı kampanyayı. Basılı ilanlarda... Ee, ...şöyle bir hayal edin, gözünüzün önüne getirin diyerek başlayacağım. İçi insan organlarıyla doldurulmuş silahlar görüyoruz. Baya böyle yan çevrilmiş bir, e, içi kesilmiş bir makinalı tüfek var. Yani kesit olarak kesilmiş bir makinalı tüfek düşünün. Bu kesitin içine sanki o makinalı tüfek bir tabakmış gibi organlar doldurulmuş. Bağırsaklar, e, akciğerler, çeşitli organlar e, var. E, metinde şöyle yazıyor, organ bağışı yapmayan herkes... Bir gün ihtiyacı olacak bir başkasını öldürmüş sayılır. Oldukça sert böyle bir adım değil hatta beş adım öteden bakan bir kampanya var önümüzde. Ancak bu kampanyanın üzerinde konuşulması gereken bir noktası daha var. Bu kampanyada kullanılan anahtar görseller işte içi bağırsak ve ciğer dolu tüfek yine içi organlarla doldurulmuş tabanca vesaire bu türden görseller kampanyaya özel olarak üretilmemiş. Kendi seçtiği titriyle tasarım isyankarı ve yaratıcı danışman Noah Scalin bu görselleri 2015'te New York'taki bir galeride açtığı Anatomy of War yani Savaşın Anatomisi adlı silah satışlarına karşı sergisi için hazırlamış. Hastanenin reklam ajansı kampanya için bu görsellerin kullanım hakkını almış. Ruf aslında konuşacağımız iki düzlem var bu kampanyada. Birincisi organ bağışı üzerinden oldukça sert bir söylemle kurgulanan... ...organ bağışı yapmayan bir tür katildir diyen bir söylem var... İkincisi ise aslında başka bir iş için tasarlanmış görsellerin yeniden bir bağlam oluşturmak için kullanılması var. Ee, evet şimdi bir tür kelimesi orada önemli. Çünkü cümleyi öldürmüş sayılır diye e, bitiriyor. Evet. E, öldürmüştür demiyor. Bir kesinleme yok. Ama evet sizi katil olmakla itham ediyor. Organ bağışı yapmadıysanız eğer birisinin ölümüne neden olacaksınız diyor. Bu bu öngörü yanlış sayılmaz istatistiksel olarak öyle gerçekten. Eğer organ bağışı ile kurtulabilecek hayatların oranlarına baktığınızda e, görüyorsunuz ki bunlar yapılmadığı zaman bu insanlar ölüyorlar ve organ bağışının yapılmaması onların ölüm nedeni oluyor aynı zamanda. Ya da dolayımlı, dolaylı ölüm nedeni diyelim. Yani zaten başka bir hastalık nedeniyle ölmek üzereler organ bağışıyla kurtulacaklar. Ama o ölüm sürecini durdurmuyorsunuz organ bağışı yapmadığınız için diyor. Topluma söylüyor, tek tek size söylemiyor. Ama öyle bir dil kurgulamış ki bunu gördüğünüz zaman hakikaten üstünüze alınıyorsunuz. Biraz da bunu istiyor zaten. Yani sen bir başkasının ölümüne neden olduğunun veya ona seyirci kaldığını farkında mısın diyor. Benzer kampanyalar bu... Bu görsellikte de değil ama bu ifadeleri kullanan kampanyalar başka yerlerde de kullanılıyor. Özellikle e, hayvan hakları, savunucuları, e, vegan kampanyaları biraz bu türden bir dil kullanıyor. Seni e, yaptı, yapmadığın şeyden de sorumlu tutan. Yani yapmıyorsan, buna karşı durmuyorsan sen de suça ortaksın diyen veya suçun oluşmasını e, göz yumuyorsun diyen e, kampanyalar... Ee, ilginç. Yani pozitif ya da negatif bir şey söyleme, söylemek çok mümkün değil bunun üzerine. İşleyip işlemediğine bakmak lazım. Doğrudan bir saldırganlık yok. Bir küfürbazlık yok. Bir e, hedef gösterme yok. Ee, dolayısıyla bir iletişim işi olarak sağlam. E, görselleri biraz hani görmesi onu kolay değil, bakması insanda hoş duygular uyandırmıyor ama zaten amacı da bu biraz. Farklı ülkelerden ve disiplinlerden iletişimcilerin ortak bir noktası var bu kampanya ile ilgili yorumlarında. E, görseller çok güçlü. O yüzden ikinci defa bakmayı, üstelik de silahla doğrudan birleştirdiği için organ bağışı fikrini ikinci defa organ bağışı üzerinde düşünmeye sevk ediyor. Ama aynı zamanda e, bu dil bir davranış değişikliği yaratıyor mu diye de soruyorlar. Bir davranış değişikliği tek bir kampanyanın yaratmasını beklemek zaten hata olur. Bir kampanya bakıp bir davranış değişikliği oluşmaz. Başka destek noktalarına bakmak lazım. En temelde bu kampanya yapıldığında organ bağışını destekleyecek fiziksel olanaklar çoğaltıldı mı? İnsanların organ bağışlayabilmesi için mekanizmalar harekete geçirildi mi gibi soruları da sormak lazım. Bunlarla beraber olduysa yani hep beraber aynı anda da insanların karşısına donör olmaya davet eden... E, ...hastaneler, forumlar, işte e-mail zincirleri, e, sosyal medya kampanyaları gibi şeyler ortaya çıktıysa... E, ...ve bu kampanyada e, bunun il ilişki içinde bütünleşik bir yerde duruyorsa o zaman e, ölçülebilir demektir. Eğer öyle değilse yani sadece bu kampanya yaptıysak zaten çok ölçülebilir bir sonuç almak da mümkün olmuyor. Çünkü bu iletişimin sadece bir parçası... E, sosyal e, fayda iletişimi aslında bir tür eylemlilik iletişimidir. Eyleme davet etme, davranış değişikliğine davet etme iletişimidir. Davranış değişikliğini gerçekleştirmenin alanlarını yaratmadığımız sürece o davetler pek işe yaramaz. Yani bunu sen tabii ki biliyorsun. Ben e, bir genelleme düzeyinde e, aktarıyorum. Peki. Burada ikinci şey, sorduğun ikinci Daha soru. E, başka bir iş için tasarlanmış görsellerin yeniden bağlam oluşturması. Şimdi biz buna çok uzaktan bakıyoruz Türkiye'den. Uzaktan baktığımız için bu Skalinin e, yapmış olduğu sanat çalışması... E, ...savaşa karşı olmak üzere silahların içini organlarla doldurmak... ...Noah Skalin diye bir sanatçının işi bu. E, bu işi işte New York'ta yapılmış bir iş. Türkiye'deki sanat camiası dışında insanlar bilmezler bunu. Çok özel e, ilgileri olanlar dışında ben de bilmiyordum. Ben de burada karşılaştım ilk kez. E, dolayısıyla bende bir etki yaratmadı. Bu, bu e, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İki ayrı, hiçbir iletişim karışıklığına neden olmadı bende. Daha önceden oluşmuş bir anlam dünyası oluşturmadı ama New Yorklu bir entelektüel için ya da bu kampanya televizyonlarda çok görüldüyse, sokaktaki insanın da hızla algılayabileceği bir hale geldiyse bu sanat çalışması kampanya değil. Bu insanlar için bir sorun olabilir elbette. Şöyle olabilir: Siz bir zihin durumu insanlara deklare ediyorsunuz ve o zihin durumunu ...kafaların içine, hafızaların içine bir yere yerleştirmelerini sağlıyorsunuz... ...iletişimle ya da sanatla. Ee, i̇nsanlar bunu savaş karşıtı bir e, düzlem olarak algıladılarsa... ...ve zihin haritalarında böyle bir yere yerleştirdilerse... ...sonra bunu ikinci kez organ bağışı için kullandığınızda işler karışacaktır. Yani savaş, organlar, savaşta kazanılmış organlar falan gibi... ...saçma sapan bir takım ilişkiler kurabilir beynimiz, zihnimiz... Şimdi uzaktan bakıldığı için bir sorun yok gözüküyor. Yani evet, ama bu Kampanya tehlike... Brezilya'da Sao Paulo'da yapılıyor. New York'ta şey açılıyor sergi. Ee, muhtemelen o uzaklık vardır ama... Evet iyi bir örnek hep... olabilirim ben yani burada. Evet. Aynı şekilde Sao Paulo'da yaşayan birisi ya da Brezilya'da yaşayan birisi bu kampanya benim kadar uzak olabilir. Bu sanat çalışmasına. Bana biraz konuştum. da şeyden dolayı ilginç geldi. Senin hep e, söylediğin bir şey vardır. Reklamcılık e, bilinen iki şey arasında bilinmeyen bir bağ kurmaktır. ...dersin. Ee, burada hani... ...savaş ve silahlarla... ...doğrudan organ bağışı arasında bilinmeyen... ...yeni bir bağ Hı. kurulduğu için o, enteresan. O yani. benim lafım değil tabii. O, o Gülü'nün <gülüyor> ya da... ...Bernbağ'ın lafı şimdi hatırlayamadım. Ee, şöyle... ...burada ama bilinen iki şey arasında bilinmeyen bağlantı... ...o değil. Burada bilinen iki şey... ...silah Hı. ve organ organlar... Evet. ...bunlar arasında bilinmeyen bir bağlantı kurulmuş. Ee, benim... ...az önce dikkatini çekmeye çalıştığım... ...bu kurulan yeni bağlantı... ...önce... Ee, ...bize savaş karşılığını anlatmak için... ...kullanılmış bir yerde... ...daha sonra da organ bağışı daveti için kullanılıyor... ...eğer bu ikisine de maruz kalan zihin... ...aynı zihinse burada bir karışıklık ortaya çıkacaktır... ...daha önceki e, zihin seti... E, ...onun Türkçesi Ama nedir? E, zihin, seti, zihin haritası... <gülüyor> zihin haritası... ...veya zihin haritasında tuttuğu yer onu kastediyorum Hı -hı. yani... ...tuttuğu yer öbürüne tahakküm eder bir sonra gelecek olana. Ama iki ayrı yerden baktığımız zaman bir karışıklık yaratmıyor. Hatta ikisinde de çalışıyor gibi görünüyor. Brezilya'dan Orta Doğu'ya geçiyoruz ve son yüzyılın en grif çatışmalarından biriyle hemhal olan bir kampanyaya bakıyoruz. Kampanya Steps for Peace barış için adımlar projesi için hazırlanmış... Proje aile çemberi forumuna ait bu aile çemberi yakınlarını İsrail-Filistin çatışmalarında kaybetmiş yaklaşık 600 ailenin oluşturduğu bir birlik. Amacı eğitim ve farkındalık yaratarak çatışmaların yerini barışın almasını sağlamak. Barış için adımlar projesi de bu ailelerin el işi ile üzerine kendi tasarımları olan barış kuşunu işledikleri ürünlerden oluşuyor. Bu ürünlerin satışından elde edilecek gelir birliğin faaliyetlerini yürütmesi için kullanılıyor. ...ilk ürün olan spor ayakkabılardan... ...Helen Mirren, Mary Streep, Tina Brown gibi... ...ünlüler de satın almışlar... ...ve alıp kullanmışlar. Bu ürünleri bir ikon haline getirmek ve... E, ...daha fazla Barış'ın sesini duyurmak istiyorlar. E, bu satış için hazırlanmış... ...bir kampanya filmi... E, ...bir büyük reklam ajansı tarafından... ...hazırlanmış. Türkiye'de de şubesi olduğu için... ...alını almayayım e, dedim. E, film oldukça sade ve basit. Aslında ya, hakikaten... ...biraz da... E, Dışarıdan böyle sesini açmadan falan dinlediğinizde sıkıcı bir şey seyrettiğinizi falan hissettirecek kadar yalın ve basit. Ee, ailelerin çeşitli üyeleri var. Burada yakın planda videolar seyrediyoruz ama bu yakın plan sadece şey değil. Ee, işte omuz plan, yüz plan gibi şeyler değil. Yani yatakta uyurken de yakın plandan çekilmiş. Ayakkabısını bağlarken, yüzünü yıkarken falan gibi bir hayatın içinde insanlar var. Ama onların yakın plan görüntülerini görüyoruz gerçekten. Yüzlerine odaklanmış bir şey görüyoruz. E, bu videolarda bize şöyle söylüyor üst ses e, insanlar her sabah nasıl kalkabildiğimi ve hayata devam edebildiğimi soruyorlar devam ediyorum çünkü bunu yapmak zorundayım ve eğer ben bir kardeşini iki oğlunu amcasını bu çatışmaya kurban etmiş bir aile üyesi olarak balış yolunda yürüyebiliyorsam siz de yapabilirsiniz diyor e, çok ilginç yani bunlar gerçek insanlar. E, tanıklıklar dediğimiz e, reklam yönteminin e, testimonial İngilizcesi, tanıklıklar kullanımı dediğimiz reklam yönteminin e, güçlü bir şekilde ve orijinal e, bir şekilde kullanılması. Yani bu ürünü ben kullandım, siz de kullanın filan diye ticari reklamlar vardır ya, onun Hı. gibi. E, burada da ya ben barıştım diyor, bu kadar insanı kaybetmiş birisi olarak ailemden. E, bak hala yüzümü yıkayabiliyorum. Aya ka sabah kalkıp ...ayağıma çoraplarımı giyebiliyorum Ve üstüne barış bir şeyler için giydirip yürüyor, giyip e, dışarı çıkabiliyorum. Bunu ben başarabiliyorsan bu kadar insanı kaybetmiş biri olarak, sen bizden uzakta duran, bu savaşta kayıpları olmayan birisi olarak sen hala başarabilirsin, ayda ayda başarabilirsin diyor. Evet güçlü bir tanıklık. Bu insanların gerçek insanlar olması da zaten e, olayı çok başka bir e, zemine taşıyor. E, bir reklam işinden ya da ...bir tanıtım, iletişim filmi olmasından çok öte bir şey. Yani bu aslında güçlü bir proje fikri aynı zamanda. Yani bu insanların varlığını ve hayatlarını nasıl yaşadıklarını temsil ediyor bize. Burada bir müzik arası verelim ve çatışmaların arttığı... ...dünyanın yine bir şiddet sarmalının içine düştüğü bugünlerde... ...çok basit, hatta kimine göre fazla naif olacak olsa da... ...bir barış çağrısının şarkısını dinleyelim. John Lennon, Give Peace A Chance, yani tek söylediğimiz barışa bir şans verin. Evet... John. Two, one, one, two, three, four. Three, four. <laughs> Radyo 94.9'da hem zemindesiniz ben Rauf Kösemen, Damla ile birlikte sunuyoruz. Yayın masamızda Selahattin Çolak var. E, müzik arasında Barış'a bir şans ver sözünü içeren bir John Lennon şarkısı çaldık. Ne kadar basit bir şey dedik arada biz de şarkı dinlerken. Aslında bütün mesele bu Barış'a bir şans ver ve bu şansı sürekli kıl, her zaman Barış'a şans vermeye devam et. Şimdi e, üçüncü kampanya geçeceğiz. Üçüncü kampanyamız Çin'den kıtalar, kıtalar arası yolculuk derken aslında şaka yapmıyorduk. Bugün e, epey bir kıtayı kapsıyoruz. E, yerel kültürün kadınlar üzerindeki tahakkümüne dair hazırlanmış bir kampanya üzerine konuşacağız. Çin'de 25 yaşında gelip de hala evlenmemiş kadınlara shengnu yani bunu birer bir çevirirsek artık kadın ...daha kültürel bir çeviri yaparsak kız kurusu deniyor. Bu kadınların üzerinde evlenmeye yönelik çok ciddi bir toplumsal baskı oluşturuluyor. Özellikle aileler e, bekar kadınların üzerindeki evlenme baskısını uç noktaları taşıyabiliyorlar. Bu kadınlar için ailelerin oluşturduğu bir evlilik pazarı var. Ya uç nokta deyince hakikaten <gülüyor> hani uç noktanın ötesi gerçekten yani. Şimdi evlilik pazarı dediğimiz zaman bunun bir metafor, bir... E, ...online platform vesaire olduğunu düşünebilirsiniz... ...öyle değil... E, ...literal olarak gerçekten bir pazar yerinden bahsediyoruz... Aileler bu pazar yerinde evlenmemiş kızlarının özelliklerini açılan stantlardaki ilanlara yazıyorlar. Yani işte 26 yaşında banka müdiresi, şu kadar maaş kazanıyor, çok iyi huyludur ama pek güzel değildir gibi ve onlara koca bulmaya çalışıyorlar. Yaşı, boyu vesaire dışında işte biraz önce söylediğim gibi yaptığı iş gibi özellikler de yazılıyor. Ve potansiyel kocaların aileleri de bu pazar yerini geziyorlar. Pek çok genç kadın bunu çok aşağılayıcı ve küçük, düşürücü bir uygulama olarak görüyor doğal olarak. Aslında kampanyanın bütününe baktığımızda sonunda göreceğiz onu. Aileler çocuklarının e, işte kızlarının evlenememesini algılayamıyorlar. Yani kültürel olarak böyle bir şeyin nasıl olabileceğini akılları ermiyor. Akılları ermediği için ona bir takım gerekçeler bulmaya çalışıyorlar. Ya işte güzel olmadığını ya yavaş olduğunu ya işte... ...yeterince sempatik olmadığını falan düşünüyorlar ve şeye de bunu yazıyorlar açık bir şekilde oradaki notlara da. Evet, Banka bu arada çok ama... sevgi, dolu, sevgi dolu bir şeyden bahsediyoruz. Çok üzülüyorlar kızlar evlenemediği için ve evlenmemiş kadınlar eksik görüldüğü için... ...çocuklarının hayatlarının tamamlanmasını isteyerek yapıyorlar bunu. Ee, şimdi buradaki kampanya biraz e, değişik e, mecraları bir arada kullanan bir kampanya. Ee, bir kurumsal sorumlu kampanyası olarak yapılmış... Çin'de bir cilt bakım markası, kadınlara yönelik e, ürünler üreten bir marka tarafından yapılmış. Forsman and Boden Force Ajansı Hı. yapmış kampanyayı. İki ayağı var. Birincisinde bir film var. Aileler e, ve 25 beş yaşını geçmiş bekar kızlarla yapılan röportajlar var bu filmde. Ee, ...bu röportajlarda durum anlatılıyor, işte orada ailelerin şefkatini falan hakikaten okuyabiliyorsun. Yani olumlamak için söylemiyorum ama iyilik yaptıklarını düşünüyorlar gerçekten o pazara gitmekle veya etraflarına haber salmakla. Ee, bir de dürüstlük Çin'in e, kültürel değerleri içinde çok özel bir yer kapladığı için... ...kızlarını çirkin ya da işte yavaş ya da bir, bir takım olumsuz nitelikleri olduğuna inanıyorlarsa onları da yazıyorlar e, oraya. Ama o niteliklerin, o yazdıkları niteliklerin ne olduğunu birazdan göreceğiz. Yani nasıl de, de, değişme uğrayabileceğini. Ee, şeyin ikinci ayağı, kampanyanın ikinci ayağı... ...bu röportaj yapılan kadınların özel olarak çekilmiş fotoğrafları... E, ...ve kendi başına güçlü olmaları olmak ile ilgili veya olmaları ile ilgili... ...söyledikleri mesajları taşıyan bir sergi. Ee, fotoğraflar öyle hani özel çekilmiş dedim ama böyle çok artistik fotoğraflardan söz etmiyoruz. Doğallığı içinde çekilmiş kadın fotoğrafları, bize bakan kadın fotoğrafları bunlar, genç kadın fotoğrafları. Sergi evlilik pazarının hemen yanına kuruyorlar. Kadınlar burada kendilerini anlatan cümleler kurmuşlar. Sergi son derece iyi tasarlanmış. Böyle ağaçların üzerine asılmış fotoğraflar gibi duran metal strüktürler üzerine hazırlanmış bir açık hava sergisi. Bu evlilik pazarına gelen aileler e, o sergiye de gözleri takılıyor doğal olarak ne oluyor diye. Onun da başka bir e, evlilik pazarının başka bir versiyonu olduğunu sananlar da var hatta. Evet. Gelip oradan hani kız bakalım falan diye gelenler. E, sonra kendi kızlarını görüyorlar bazı ebeveynler orada. E, onların tepkileri e, kayıt altına alınmış. Çok ilginç, e, çok hızlı bir e, fikir değişikliği e, yaşandığını görüyorsunuz. ...ya benim kızım çok güzel diyor mesela, kızım aslında çirkin ama banka müdürü diyen kadın... ...benim kızım çok güzel diyor, gerçekten de ne kadar güzel anlatmış, bağımsızlığını ne kadar önemsediğini diyor falan. Duygusal sahneler var işte, sarılan anneler, babalar, çocuklarına, ee, gülen yüzler. Ee, zaten e, filmin birinci bölümünde de yapılan röportajlarda çok fazla ağlayan e, kadın var. Yani 25 beş yaşını geçmiş kadınların çoğu bu durumu hazmedemiyorlar ve bir çaresizlik hissediyorlar yani bir, bir taraftan bir gelenek var bir aile saygısı var vesaire var bir taraftan da hakikaten insan yerine konulmayan böyle mal gibi pazarlanmaya çalışılan bir halleri var o çemberden çıkamadıkları için. ...yaşadıkları çaresizliği şeye de yansıtmışlar, filmlere de yansıtmışlar. emzeminde hep konuştuğumuz bir şey var, hakikatle yüzleşmek ya da hakikati ortaya koymak diye. Ailelerin tepkilerinde şunu görüyoruz. Daha önce çocuklarıyla birebir konuşmalarda çok farkına varmadıkları bir hakikatle yüzleşiyorlar. Birdenbire kızlarının orada tek başına bir şey söylediğini, o sözü sahiplendiğini... ...ve bunu bir kampanyanın parçası olarak ortaya çıkarak altına imzasını attığını gördüklerinde... ...birdenbire kızlarının ne kadar güçlü olduklarını fark ediyorlar... Ve o zaman o tek başına bunu böyle yapabiliyorsa ben de onu destekleyeceğim demeye başlıyorlar. Başka bir karşılaşma yaratmışlar. Evet ve yani biraz daha rafine bir ifadeyle söylersek güç geleneksel aileden bireye geçiyor. Yani daha önce oradaki güç toplanmasının geleneksel ailede olduğunu ve onu bir türlü dağıtamadıklarının çaresizliğini izledik videonun ilk bölümünde. İkinci bölümde de o çaresizliğin nasıl bir kendine güç toplayıp geleneksel aileye e, ailenin kendi gücünü kabul etmesini sağlamasına neden olduğunu izledik. Güçlü bir dönüşüm kampanyası yani bir şirketin yapmış olması da takdire şayan gerçekten. E, son kampanyamız artık daha yakınlara dönüyoruz. Avrupa kıtasından gelecek. Yine bir kurumsal sosyal sorumluluk kampanyasıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de de şubeleri bulunan bir uluslararası pastane zincirinin Bükreş'te yaptığı bir sosyal sorumluluk projesi bu. Pastane zinciri cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek istiyor ve Mekkan Ericsson ile ortak bir çalışma yapıyorlar. Çalışma sonunda aslında çok sık gördüğümüz eşitsizliği anlatan hatta o kadar çok gördüğümüz ve artık görmediğimiz pie chartlar bu pasta grafiklerin yaratıcı bir biçimde kullanıma sokulduğunu görüyoruz. Pastane zinciri eşitsizliği gösteren ücret politikaları istihdam gibi grafikleri gerçek pastalar halinde üretiyor. Bu pastaları e, acı tatlı pastalar olarak konumluyor ve yeni bir marka yaratıyor kendi içinde. Satış gelirlerinin bir kısmında da kırsal alanda kadınlara iş eğitimi veren filiya merkezine bağışlıyor. İşte şerefsizin ben bunu düşündüğümde <gülüyor> dediğimiz kampanyalardan bir tanesi. Ee, evet, yani bu, bu pasta meselesinin, pay grafik zaten adı da öyle e, bu hikayenin ama... ...pasta meselesinin şöyle bir avantajı vardır. Biz genellikle grafiklere hep yukarıdan bakarız. Burada da onu yapmaya devam etmişler zaten, pastaları hep yukarıdan çekmişler. Ee, ...grafiklere hep yukarıdan bakarız ve o yukarıdan baktığımız ne bir mana e, içeriz. Oysa her grafikteki rakam, işte atıyorum Türkiye'nin nüfusunun yüzde kadındır dediğinde... ...veya ellisi kadındır dediğinde aslında bir şey anlatmış olmuyorsun tek başına. Yeterli bir şey anlatmış olmuyorsun. Bir de bunun aşağıda katman katman, hani bunun kaçı çalışan kadın, kaçı kaç yaşında... ...kaçı şu kaçı bu diye giden bir başka iç kırılım var. Ben e, bu pasta meselesini... E, imajını bu iç kırılımları da anlatabilmek için bir görsel olarak tasarlamıştım yani. Gerçek pastaların fotoğraflarını o pastaları da o katmanlar halinde yapalım... ...o katmanlara da oklar koyalım, derdimizi anlatalım falan diye. E, üstünde yüzdeler yazılan böyle gerçek pastalar yaptırmak üzere e, gitmiştik. E, evet, yani biraz e, aynı fikir değil elbette ama... burada e, enteresan olan hani adını da acı tatlı pastalar olarak koymak vesaire... ...bir markalama başarısı da var. E, o markalama başarısının e, neye dönüştüğünü, nasıl, pazarda nasıl bir yer elde ettiğini görmek lazım. Yani insanlar e, hakikaten bunu bir mesaj vermek dışında alıyorlar mı? Yani bu pazar arada birbirlerine şaka yapmak ya da e, birisine mesaj vermek dışında... ...kullanılan ürünler yaratmış mı kendine ve ona bakmak lazım. O açıdan o konumlandırmanın ne kadar başarılı olduğu orada belli olur. E, pozitif şeyler anlatmıyor çünkü sadece burada negatif şeyler de anlatıyor işte işsizlik rakamları e, şeyler ölümler e, trafik kazaları evet. vesaire gibi pek çok veriyi içinde barındırıyor e, ...gelirin bir kısmını bir yere vermesi, bir sosyal fayda üreten işte filya merkezi diye kadınlara iş eğitimi veren bir merkeze vermesi... ...tabii iyi bir şey bir yandan ama gelirin yüzde beşi de azmış ya. Ya değil mi? Yani Sonu sakladık zincir, en eğlenceli şeyi. Yani bu zincir kocaman bir zincir. Şimdi adını almıyoruz Türkiye'de de şubeleri olan bir şey ama yani yakışmamış biraz fazla olsaymış. <gülüyor> Evet, bu hafta hemzeminde e, kıtalar arası bir yolculukta farklı sosyal fayda kampanyaları üzerine konuştuk. Haftaya tabii ki de devam edeceğiz ama şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin Daha iyi bir sosyal fayda iletişimi için fikirler, tartışmalar, örnekler.